Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet ateştedir. Hepinize selamun aleyküm, ve rahmetullahi ve berekatü. Hoş geldiniz kardeşlerim. Hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun. Allah tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri, okumuş olduğunuz Kur'an'ı, yaptığınız hayır hasenatları kabul eylesin. Allah Azze ve Celle sevdiği insanların sevgisini, sevdiği amellerin sevgisini bizlere nasip etsin. Ders istemiyorsanız yapma. Aynen. Yani yüzünüzde bir, ne diyorsun ihtiyaç? Ne diyor musun? Yani bugün e, iftar diye tamam, vaktinizi almayın. Kardeşler, Ramazan ayı olması hasebiyle sizlere birçok kısa kısa dersler hazırladım. Bu derslerimin, yani derslerin amacı, derslerimin demeyin, hem önce kendi nefsimize, hem de bütün kardeşlere nasihat babında. Bu derslerin amacı bir, bilgilendirme, ikincisi, Allah'ın diniyle tanıştırma, sevdirme, okumaya teşvik etme, üçüncüsü bilmediğimiz birçok usul ve kaideleri öğrenip cehaletimizi giderme. Şimdi ilim meclislerinde insanlar aldıkları şeyin değerini bazen anlamazlar. Aynen bir hocanın çocuğuna bakın evin içinde babasının yanında oynuyordur sohbete gidiyordur, geliyordur falan ama o çocuğa bakın edebi, ahlakı, oturmayı kalkmayı İslam'ın temel kitaplarını aleyküm selamlarına birçok usulü, kaydeyi, alimleri hepsini otomatikman o ev hayatında ne yapar? Öğrenip gider. Bunlar hepsi aslında nedir? Bir ilimdir. Ve ilim de aynen bir e, ağacın meyvesini düşünün. Bir fındığı düşünün. Önce bir yapraktır, sonra tomurcuklanır Sonra içinden bir yeşilimsi bir şey çıkar. Sonra onun içi dolmaya başlar. Sonra bakarsın ki bu ne? Fındık ya. İçinde bir sürü şeyler var. İlim de böyle ağır ağır ne yapar? Gizli gizli dolar. Ama bunun bir parolası vardır. Önce ilim, sonra amel, sonra davet, sonra gelen bela ve musibetlere sabır. İmam Bukhari Allah kendisinden razı olsun ee, kitab-ül ilimde talikte şöyle bir rivayet nakleder ee, ilim amelden de imandan da önce gelir diyor. Önce ilim. İlim olmadığını ne amel ne de iman insana hiçbir zaman ne yapıyor fayda vermiyor. İbn-i Mace'nin 57'in oğlu rivayetinde biz diyor Allah Resulü ve Vesselam'dan önce imanı, sonra Kur'an'ı öğrendik. Kur'an vasıtasıyla da imanımızı ne yaptık? Artırdık. Bugün biliyorsunuz yaşamış olduğumuz şu toplumda insanlar alabildiğine hayvanlaşmış, Esferi Safilin dediğimiz yani onlar hayvanlar gibidir. Hatta Hasım'ın dediği gibi yedinci fırk olarak Hayvanlardan da daha aşağıdadır diyor. Şimdi bugün ben de size bu hayvanlarla alakalı bir ders hazırladım. Mesela Bakara suresinin e, isminin ne manaya geldiğini biliyor musunuz? İnek. Bugün yeryüzünde ineğe tapan topluluklar var mı? Kimler var? İngilizce. Kim? Bilmiyorum. Ne yapıyor bunlar? İletler. İlah geçince seyce diyorlar. İlet yapıyorlar. Yani ilah ediniyorlar. Bugün yeryüzünde en azgın, hatta dört kitapta lanetlenmiş bir toplum var. Merhaba evet, hoş geldin. Yavrusen mi? Evet. Maşallah. İsmi ne? Ali Selman. Ali Selman maşallah. Ali de güzel, Selman da güzel. Maşallah. Dört kitapta lanetlenen bu topluluk neye tapıyordu daha önce? Ne? He? Hem de nasıl tapıyor bakın. Uzağımın e, bir gün babamla gidiyoruz. Baba bu ne dedim. Daha küçüğüm. Oğlum dedi annen sana kızdığında vay sıpa diyor ya. O işte. dedi. Sıpa büyüyünce ne olur? Buza büyüyünce ne olur? Yani aynı cinsten bunlar yani. Ee, Allah Azze ve Celle kitabında Musa Aleyhisselam'ın kavminden bahsediyor. Firavunun zulmünden kaçıyorlar. Önlerine ne geliyor? Bir nehir geliyor. Allah Azze ve Celle Kızıldeniz'i 12 kola ayırıyor ve İsrailoğulları ne yapıyor? salimen karşıya geçiyor. Firavun arkalarından ben de geçerim diye girdiğinde ne yapıyor? Açılan yol onlara ne yapıyor? Kapanı veriyor. Ama bakın kardeşlerim oraya geçer geçmez şimdi şöyle bir tasavvur edin. Hatta internet ortamında bunu canlandırmışlar. Nehri böyle açmışlar. O bile insanı dehşete düşürüyor. Yani bir bardak su falan değil mi? yani şu odayı dolduran bir su da değil yani gemilerin gittiği bir su koskoca deniz gibi bir su yani böyle ayrılıyor dağ gibi ve sen o sulara baka baka karşıya geçiyorsun hatta İbn Abbas'tan bir nakil geliyor Ahmet'in müsnetinde yeryüzünün diyor bir sefer güneş gördüğü yer neresi diye soruyorlar İbn Abbas diyor ki Musa'nın kavminin geçti Kızıldeniz'in altı diyor işte Rumlar ediyor. Eskiden bu tür sorular soruyorlarmış. Alim mi değil mi diye. Bakın bu topluluk karşıya geçer geçmez ne yapıyor? Ruzaya tapan ya yani ineğe tapan bir topluluk görüyor. Ey Musa bize de şöyle bir ilah edin sana diyor. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün savaşa giderken o savaşın şiddetinden kızgınlığından, havanın sıcaklığından, düşmanın çokluğundan, sahabeler de Allah onlardan razı olsun büyük büyük çınar ağaçlarının yanından geçerken ey Allah'ın Resulü bize de şöyle ilah edin sana diyorlar. Subhanallah diyor. Siz aynı Musa'nın kavminin Kızıldeniz'den Allah'ın rahmetiyle karşıya geçtikten sonra ey Musa bize de şöyle bir ilah edin sana dediği gibi dediniz diyor. Müşrik olduğunuz demiyorum bak. Sözün şirk ve bu sözü söyleyenin de İslam dairesinde çıkacağını söylüyor. Onlar hemen ne yapıyor? Çünkü kafalarda bir perde var. Allah kendisinden razı olsun. <gülüyor> üdün Teymiye'ye bir soru soruyorlar. Diyorlar ki, e Ey imam, İman e bir gömlek gibi insanın boynundan çıkar. Diyorlar ki bu çıktığı anda insan ölürse ne olur? İmam diyor ki Allah kendisine rahmet etsin. Allah Resulü aleyhissalatü ve kişi zina etse, içki deyse, hırsızlık da yapsa ne yapar? Cennete girer. Kişi diyor uyurken aklı başında mı? Aklı var ama aklını kullanmada bir perde var. Ne bu? Uyku. İşte insanın yapacağı amellerde ama bir korku, ama bir endişe herhangi bir sebep, bir perde oluyorsa o ona ne yapıyor? Mazeret oluyor. Aynen ben ölünce benim ölümü yakın diyen adamın hadisine baktığımızda Allah Azze ve Celle ne diyor? Bunu neden yaptın? Senin korkundan diyor ve Allah Azze ve Celle rahmetimle cennete girdi. Öldükten sonra dirilmeyi inkar edene ne denir? Bugün hariciler der ki cehalet itikatta mazeret değil. Ya adam isim sıfattan şüphe ediyor. Eğer diyor benim cesedim yakılır, kül haline getirilir, havaya suya atılırsa ben azaptan ne yaparım? Kurtulurum diyor. Ama Allah Azze ve Celle neden yaptın? Senin korkundan diyor. İşte İsrailoğulları da kardeşlerim geçer geçmez buzağaya tapmanın sebebi neydi? Korona baktığımızda ve gelen bununla alakalı rivayetlere, oraya Musa'nın kavmi geçtiğinde Firavundan kaçarken sadece canlarını alıp ne yapmadılar? Gitmediler. Ne kadar zümrütleri, altınları, değerli eşyaları varsa bunları da ne yaptılar? Beraber götürdüler. Şimdi düşünün, yanında malıyla, mülküyle giden birisi canını tehlikeye atar mı? asla atmaz. Eğer canını tehlikeye atacak olsaydı gelen rivayetlere bakıyoruz. Musa'nın kavmi Firavun'un ordusunu durduracak güçteydi. Ama kalplerine iman girmeyince dünya nimetlerini e, kana kana içtikleri için Allah da ile Firavun'u karşı karşıya ne yapmadı, getirmedi. Onun belasını kendisi verdi. Ve İsrailoğullarının kalbine buza sevgisi attık diyor. Bizim çocukluğumuz hayvancılıkla geçti. İneğin ne olduğunu bilirim. İneğin önünde şurada ne varsa hepsini koyun hepsini yer. Hatta bir ala inek kalmıştı, Allah rahmet etsin babam. Bir gün girdik ahıra habire gözümüze bakıyordu böyle. Dedi ki bunda bir iş var. Günde 40 kilo süt veriyor. Götürdük veterinere. Açtı İnan bir buçuk teneke vida, çivi, kaşık, aklına ne gelirse? Hele şöyle kocaman bir somun nereden gidin onu? Yani ne varsa hepsini ne yapmış? Yemiş. Çıkarttı herif onları doldurdu. Dedi siz hurdacılık falan ne yapıyorsunuz? Yok dedi. Bu nereden yedi? Vallahi bilmiyorum. Dedi bu inek önüne gelen her şeyi ne yapar? Yer. İşte bu Dünyadaki her şeye gözlerini diktikleri için Allah da onlara bu cezayı ne yapıyor? Veriyor. Bu sevgisini. Bunların kalbine Allah ne yapmıştır? Vermiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Hayırdan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ayırmasın. Bir de Bakara suresinde kardeşlerim asıl bu sureye Bakara suresinin adının verilmesi 67'den başlayıp 73'te biten bir sığır kıssası var. İsrailoğullarının bir mahallesinde bir ölü bulunuyor. Onların şeriatında o zaman kardeşlerim, bir ceset bulunduğunda eğer katil bilinmiyorsa, o bölgedeki bütün insanlar onun diyetini, o makdülün sahibine ödemek zorundaydı. Şeriat bölümünde. Bakıyorlar kendi mahallelerinde, bölgelerinde diyorlar ki biz öldürmedik. Tek tek soruyorlar. Öldürmediğimiz içinde biz bunun diyetini ne atmayız, Vermeyiz. Yani malı sevdiklerine ama Ve zamanın nebisine geliyorlar. Allah Azze ve Celle onlara bir sığır kesmelerini ve bu duyulan cesede dokanmalarını cesette ona kimin öldürdüğünü söyleyeceğini söylüyor. Bakın İsrailoğulları dört kitapta ne yapmış? Bakın şimdi hadis-i şerifte ümmetim 73 fırkıya ayrılacak. Biri müstesna hepsini ateş dokunacak. Kim kurtulacak? Benim ve ashabımın yolu üzerine. Bir rivayette cemaat, bir rivayette sahabenin yolunda. Onlara karışın, karışa denk geldiği gibi arşın arşına denk geldiği gibi ne yapacaksınız uyacaksınız hatta onlardan birisi keler deliğine girse muhakkak ümmetimden girecek hatta onlardan birisi diyor yol ortasında anasıyla cinsi münasebet yapsa muhakkak benim ümmetimden de ne yapacak çıkacak diyor. bakın onlar Allah'ın gelen emrini irdelemişler mi irdelemişler İnek nasıl olacak? Rengi, boynuzu, bacakları, yaşı, kilosu neredeyse kesebilecekler Şimdi günümüze güncelleyelim. Çoraba mest. Bir ona ele alalım. Şu bildiğimiz çoraba mest olur mu? Olur mu? Olmaz. Olur mu? Olur. Mu? Olur, mu? olur mu olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Günümüzde olmaz. Bakın şimdi Hanefi mezhebinin mezheplerden birini el alalım. Olmaz. Hangi mezheptensin? Mesela. Hanefi mezhebi. Hanefi mezhebinin Diyanet'ten alakalı Doktor Selvi'nin Çoraba Mes'le alakalı bir kitabı var. Biliyor musun? Hiç gördün mü? Bak fuar açılacak 10 gün sonra Hacı e, Kocatepe'de. Dolaş. Bizim kitapçılarda olmaz da fuarda Diyanet'te olur. Çoraba Mes diye Diyanet yayınlarından çıktı. 335 tane falan rivayet var orada. Böyle şerhleriyle birlikte. Bildiğin şu çoraba mest var hadislerini. Ama çoğu okumadığı için bilmez. Şimdi Hanefi mezhebinin iki tane fıkıh kitabı var arkadaşlar. Yani çok da rağbet ettikleri iki tane. Birisi ne? İbn Abid'in. Birisi Fetevail diye. Şimdi bakın. İbn Abid'ini açın. Çoraba mest. Bıraktığında duruyorsa su verdiğinde içine geçmiyorsan, yürüdüğünde taşı dikeni hissetmiyorsan, bıraktığında duruyorsa buna mest olur. İfayet Lan oldu. çizme desene. İfayet. İfayet. <gülüyor> <gülüyor> Fetevayi Hindi'ye kimin ıfıkı kitabı? Hanefi mezhebinin. Altında kocaman yırtık bile olsa üzerine mest edilmiştir. Allah Resul yapmıştır. Aynen hadis almış. Termizinin 79 olur rivayet. Allah Resulü ve Vesselam hatta İmam Tirmizi Allah kendisine rahmet etsin. Bu hadisin şerhinde diyor ki İmam Ebu Hanife ölümüne yakın ayağına mest etmiyor. O güne kadar reddediyor bu hadisi. Tam abdest alıyor. Ayağına geldiğinde kaba elini batırıp çorabın üzerine mest ettiğinde ey İmam sen ne yapıyorsun? Allah Resulü çoraba mest etmiştir. Ayağının altını gösteriyor. Hem de kocaman bunun gibi de delik oluyor. Şimdi bakın. 14 <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Bakara suresindeki Aleykümselam ve rahmetullah kıssa Allah ne diyor? Bir sığır kes, al budunu, dey, o sana kimin öldürdüğünü ne yapacak? Bu kadar basit. Yani bu kadar basit bir mesele ama inandım diyen insanlar gelen emri irdelediğinde onu yapamayacak hale kadar ne yapıyorlar? Düşüyorlar. Geçen dersi hatırlıyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Heraklus'a yazdığı mektupta ne diyor? <gülüyor> Sen de <deme>. mi? <gülüyor> Sen birinde doğru söylüyorsun birinde kelimeleri değiştiriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Hani bu kadar ama bunu irdelediğin zaman şimdi bakın mesele nedir? Allah Resulü diyor ki soru sorun. İlmin anahtarı nedir? Sorudur. Cahilliğin şifası nedir? Sorudur. Sorsalardı ya böyle diyor ama sormayın. Geçmiş ümmetlerin helakı hep çok soru sormaktan diyor. Şimdi bunun ikisini insanlar zıt zannediyor. Zıt değil. Soru sorun cehaletinizi giderin. Enes ne diyor? Biz kapıya bakardık diyor. Bir e... gelse, gelse, de. <gülüyor> gelse de dinimizi öğrensek yani bir bedevi gelse de dinimizi dinimizi öğrensek derdik diyor. Ama çok soru sormayın. Aynen bu meselede olduğu gibi kardeşler bir mesele indirilmiş hükme bağlanmışsa bir Müslümana düşer. Nedir? İşittik. Evet, evet. O kadar. İrdelediğin zaman ne olur? Hanefi mezhebinin e, i̇bn Abidin'deki imam seçme meselelerini okudunuz mu? Okudunuz mu? Okumamanızı tavsiye eder. Sen okudun mu? Ben okudum, evet. Okumamanızı tavsiye eder. Evet, evet. Evet. Allah hepimize hayır versin. Burada Allah Azze ve Celle bu ayetleri bize neden anlatıyor? Aleyküm ve Yani bu Bakara kıssası hem de yani belki beş tane ayet burada altı tane ayet koca ki Kur'an'ın en uzun suresi hangisi? Bakara suresi. Böyle bir sureye böyle bir isim veriliyorsa mesele basit bir mesele değil arkadaşlar. Yani burada bir işittik, itaat ettik itaat ettik, irdelemedik olduğu gibi ne yaptık? kabul ettik, ne nas geliyorsa hayatımıza geçirdik sorgulamadık dememiz gerekiyor, Sorguladığına bitti, orada imtihanı ne yapıyorsun? Hayır. kaybediyorsun, belki de yapamayacak hale düşüyorsun kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın, bir de tenasüp dediğimiz bir olay var hatta İbni Kayım'ındı yanlış hatırlamıyorsam <gülüyor> Çok güzel bir eseri var bununla alakalı. Onun muydu? Herhalde onun muydu? Fatiha suresinde bizi doğru yola ilet, duası biter bitmez hangi sure başlıyor? Bakalım. Yani surelerin bitimi ve başlayan surelerin de gidişatları çok önemlidir. Gazaba uğrayan, dalalete uğrayan onlar gibi değil, sapkınlar gibi değil. E, dua edip de daha sonra bu surenin başlaması çok çok önemlidir ve Bakara suresinin büyük bir bölümü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicret ettiği o Medine'ye geldiği iki yılda inmiştir hemen hemen. E, ve Medeni surelerdendir. Mekki ve Medeni surelerin nasıl olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yani neler ihtiva ettiğini Mekki sureler biliyorsunuz genelde tevhid alakalı, şirkten alakalı meselelerdir. Medeniler ise e, tamamen ahkam, fıkıh, sosyal yaşantı, e, ilmihal dediğimiz bu tip konulardır kardeşlerim. Hocam, ana fikir... Bak, süre, süre isimleri peygamber zamanında mı benzeri olmuştur? Yani mesela bakarak peygamber zamanında mı? Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın senin merak ettiğin sorunun ben de peşine düştüm bir zamanla. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün surelerin ismini bizatihi kendisi demiştir. Ama bunu da kendisinden değil Cibril'in kendisine öğretmesiylemdir. Yazın bu Bakara suresinin falan falan ayetleri. Yazın bu Yasin suresinin falan falan ayetleri. Veyahut biliyor musunuz daha yeryüzünde Allah insanların hiçbirini yaratmadan önce melekler Yasin suresini levh-ü mahfuzda Allah'ın huzurunda ne yaparlardı? Okurlardı diyor. Yani surelerin tamamen isimleri Allah indinde levh-ü mahfuzda bütün olan o Kur'an'da hepsi neydi? Yazılıydı ama peyderpey indi Allah Resulü ise sadece insanlara işte bu Yusuf suresi, bu şu suresi bu suresi demiştir. Budur. Ha, bizse insanlara anlatırken demişizdir ki mesela Bakara suresi içindeki geçen kıssadan işte 67 ile 73'teki geçen şu kıssadan bu ismi almıştır. Ama bu ismi veren de Allah'tır. Yani o ismin anılması buradan geliyor diye biz sadece bu izahatı yapıyoruz. Yoksa e, keyfi konulan bir şey değil. Hani aynı Kıyamet suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi dilini devreştirme. i̇bn Abbas diyor ki, Allah Resulü diyor, bir ayet indi mi diyor, hemen diyor bunu, e, insanlara anlatmaya çalışırdı diyor. Allah Azze ve Celle dilini devreştirme. Onu kalbine nakşedecek, daha sonra da onun beyanını sana öğretecek, biziz diyor. Yani inen, her neyse, onun beyanını öğreteni de indiren ayiz. Yani Allah Azze ve Celle'deydi ama surenin e, ana fikri hidayet kardeşlerim bu surenin ana konusu insanları hidayete ve takvaya nedir? Davettir. Kıssalar anlatılan olaylar hep bu ana fikrin etrafında dönüyor. Bu sure özellikle Yahudilere hitap ettiği için aleyhissalatü vesselama indirilen hidayete tabi olmanın onların da kendi hayırlarına soğuk mu olur mu? Değil Yok. Ee, kendi hayırlarını olacağını göstermek üzere tarihte yaşanmış birçok vakalarda Allah bu şeyde ne yapıyor? Surede bizlere anlatıyor. Şimdi burada ee, Bakara Suresi Kur'an'ın en uzun surelerindendir. Ve en uzun ayette Yine Bakara Suresi'ndendir. Suresindedir. E, borçlanmayla alakalı eee ayettir. Kaçıncı ayetti? 85. 282. 282. Evet. 282 değil mi? Bakın bu bölümün akışını Allah hepimize hayır versin. Surenin sonu da ee, bir duayla büyük bir tutuluşla bitiyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim yatsıdan sonra amener Resulü'yü okursa şeytan ve avaneler ona ne yapamaz? Zarar veremez diyor. Bu da da çok önemli dualarla biten bir sure. Büyük bir sure. Evet. Rabbim hepimizi hayırdan ayırmasın. Ee, sure hidayet karşısında insanların kaç çeşit olduğunu anlatıyor. Hemen başlangıca baktığımızda insanları Rabbimiz kaça ayırıyor? Birden beşe kadar müminlerden kısaca bahsediyor. Ana temalarını veriyor. Altı yedi kafirleri sallayıp atıyor. Sekiz ile yirmi üç arasında da münafıklardan ve münafıkların da ümmetin en şerlileri olduğunu söylüyor. Demek ki e, Bakara suresini çok çok iyi ne yapmamız gerekiyor? Öğrenmemiz gerekiyor. Hatta sahabelere baktığımızda e, bir tanesi diyor ki ben diyor çok küçüktüm diyor. Babam diyor dört diyor, ağzında develeri sunuyan bir bedeviydi diyor. Gelen gidenler diyor Aleyküm selamlara amca şöyle Gelen gidenler diyor hep diyor e, Develerini diyor orada sulardı. Ben de diyor gelen gidenlerden diyor inen ayetlerden Bakara suresini ezberlemiştim diyor. Aleykümselam. Otur isem. Ve o gençler topluluğuyla ben de diyor Allah Resulünün yanına gittim diyor. Dönüşte dedi ki diyor Ali sallallahu aleyhi ve yolculukta diyor biriniz imam olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm En iyi diyor, en ezberi olan kim? İşte herkes bir şey söyledi, işlerinde en küçük bendim ve Bakara suresi diyor, ezberinde olan bir tek ben vardım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam beni diyor o topluluğa ne yaptı? İmam tayin etti diyor. Far hoş geldin. İsa sende hoş geldin. Ben diyor namaz kılarken koca karnım biri dedi ki diyor biz namazda bunun şeylerine mi bakacağız? İşte avret mahalline mi bakacağız? Hani fakir üzerimizde hiçbir şey yoktur O kervan diyor bana güzel bir elbise yaptı diyor. O imamlıktır. Benim ne kadar hoşuma gitti. İşte Bakara suresi ee, bu yönlü çok önemli surelerden bir tanesi kardeşlerim. Demek ki Bakara suresinin birisi ezberindeyse imamlığa da ne yapabiliyor? Layık olabiliyor. Evet. Allah hepimize hayır versin. Ezberlemeyi nasip etsin. Bakara ezberinde olan var mı? Var. Bakara ezberinde. Evet. Allah ﷻ <gülüyor> Tarihsel olarak bu sureye baktığımızda kardeşlerim hayırdır? At diye mi medemce? Bu surenin tamamen kavrayabilmemiz için, güzel analiz yapabilmemiz için tarihsel sürecine de bakmamız gerekiyor. Birincisi Mekke'de Kur'an genellikle İslam'ın cahili müşrik Kureyşlerine müşrik olan Kureyşli olan insanlara hitap ediyordu. Fakat Medine'de Allah'ın birliğinden haberdar olan, peygamberi bilen vahiden haberi olan kitap ehli de var. Hatta bir peygamberin çıkıp Medine'ye hicret edeceğini orada yaşayacağını bildiği için bazı kitap ehli ise bizden çıkar düşüncesiyle oralara ne yapmıştı? Medine'ye göç etmişlerdi. Mekke ile Medine toplumu arasında bile kültüre çok farklı vardı. Yani bu taraftakiler putperest müşrik ama bu yandakilerse Allah'ın dininden haberdar olan birçok insanlar hatta alim insanlar vardı. Hatta Medine'ye geldiğinde Darimi'yi okuduysanız Darimi'nin hemen mukaddimesinde sahabelerin birçok itiraflarını görürsünüz biz Allah Resulü'nün asabının vasıflarını Tevrat'ta okurdururduk diyor. Allah Resulü'nün vasfı, sahabesinin vasfı, onlar çarşı pazar bağırmaz, hep güler yüzlüdür, arının vızıltısı gibi hani bir araya geldiğinde sesleri vardır gibi e, neleri vardı? Bilgileri vardı kardeşlerim. Hatta onlar kendi öz çocuklarından daha iyi Peygamberimizi ne yapıyordu? Tanıyordu. Onun için Medine'deki inen ayetler çok farklı hitaplarda inmiş ve hükümleri ihtiva etmiştir. Evet. Aleykümselam Yine Mekke'de İslam çoğunlukta ana ilkeleri tebliğ etme ve müminleri ahlaken eğitmekle ilgileniyordu. Fakat Aleykümselamın Müslümanların tüm Arabistan'dan gelip yerleştirdiği ve Ensar'ın yardımıyla küçük bir İslam devletinin kurulduğu Medine'de Kur'an sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki problemlere değinmeye başladı. Ve böyle olunca Medine'de inen ayetler o Müslümanların sosyal yapısını ne yaptı? Şekillendirmeye başladı. Hatta işkiyle alakalı meselede biliyorsunuz üç aşamada inmiştir. Ayetleri hatırlayan var mı? Önce Bakara'da fayda da vardır, zarar da vardır. Sonra sarhoşken namaza yaklaşmayın. Sonra içki, kumar, dikili taşlar, şeytanın bunlar bundan tiksindiniz değil mi? Ömer ne diyor? Allah kendisine rahmet etsin. Eğer bu içki Medine'de değil de Mekke'de haram kılınsaydı Ömer'in imanı da dahil biz buna güç yetiştiremezdik diyoruz. Yani ortam çok önemli. Hatta kadınlar sizin tarlanızdır ayeti indiğinde bile o bile birçok meseleden dolayı inmiştir. Yani tefarratına girmek istemiyorum. Yani Mekke'nin kültürüyle Medine'nin kültürü ve sosyal yaşantısı aynı neydi? Değildi. Onun için Bakara suresinin Müslümanların üzerinde çok büyük neyi var? Etkisi var kardeşlerim. Yine Medine'ye yi hicretten sonra tevhid ile şirk arasındaki çatışmada yeni bir e, görünüme bürünmüştür. Bundan önce İslam'ı kendi kabile ve akrabalarına tebliğ eden müminler bu sefer artık İslam düşmanlarına, İsrailoğullarına, Yahudilere, Hristiyanlara, Mecusilere ne yaptı? Tebliğe başladılar. Yani tek sınıftan ne yaptı? Çıktı. En yakınlarını değil artık tamamen dışlara da bir davet başlamıştır. İşte bu nedenle İslam toplumu sadece başarı olması için değil, aynı zamanda varlığını devam ettirebilmesi için birçok talimatlara uyması gereken ayetler nazil olmuştur. Bunlardan birincisi İslam toplumu ideolojisini yayma ve kendi tarafına mümkün olduğu kadar fazla insan çekebilmek için elinden gelen tüm gücünü yaptı, harcadı. İkincisi İslam'a karşı çıkanları öyle güzel gözler önüne serdi ki akıllı bir insanın kafasında yanlış bir şey varsa onu aktı hemen gitti. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetlerinden birine bakıyoruz. Karşısına Hüseyin çıkıyor. Senin Rabbin kaç? Yedi. Nerede? Biri gökte, altısı yerde senin diyor başın derde girdiğinde, sıkıntıya girdiğinde hangisinden istiyorsun? Hüseyin hiç tereddüt etmeden göktekini gösteriyor. E senin diyor öbürlerine ne ihtiyacın var ki diyor. Bunu gören Hüseyin hemen ne yapıyor? İman ediyor. Bu da gösteriyor ki hemen karşıdakinin hemen müşkülatını izale edecek bilgilerle karşıdakine ne yapma? Yaklaşma. Sahabelerden birisi o an iman etmeyen birisi. Evet. yine toplum üyelerinin inançlarını ortadan kaldırmaya yönelik muhtemel bir saldırı, saldırıyı karşılama ve bu karşılama için Müslümanlar güç ve kuvvet ne yaptılar? Hazırladılar ki ilk savaş hangisiydi Müslümanların? Bedir. Bedir. Kaç kişiyle oldu? 300. 300. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ee, ne için yola çıktı? <Gülüyor> <Gülüyor> e, <Gülüyor> Mekke'de ne kadar e, eşyaları, mülkleri varsa, müşrikler ne yaptılar? Onları talan ettiler. Ebu Sufyan komutasında onu Şam'a götürüp satmaya yola çıktılar. Bunu haber alan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, hemen 300 kişiyle onların önüne doğru çıktı. Ebu Sufyan çok sinsi ve uyanıktı. Haber aldı, sahil yolundan kaçtı. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir türlü geriye ne yapmadı? Dönmedi. Dönmedi. Neden? Ozan? Özgür. Size sormamın kastı var. Saksıyı çalıştırın. Hiçbir peygamber Allah için yola çıkmışsa geri dönemezsin. Dönemez. Savaşmak zorunda. Konuyu dinlemeden aynı şeyi söyleyecektim. Konuyu dinlemedim ama onu Güzel. Allah razı olsun. Allah Resulü dönüyor, dönüyor, dönüyor. Ensardan birisi kalkıyor. Ne diyor? Ey Allah'ım Resulü, biz sana Musa'nın kavminin dediğini demeyeceğiz git Rabbinle beraber onlarla savaş demeyeceğiz. Sen atını denize sür desen vallahi biz denize süreriz deyince Allah Resulü ne diyor? Bedir'e diyor. Bedir'e geldiğinde de müşrikler ne yapıyor? Geliyor ve ilk cihat, ilk savaş orada gündeme geliyor. Bire kaç? Bire üç. Bire üç. Bire üç. Evet. Demek ki Müslümanların Medine'de ilmi çoğalma bunun yanında da artık gücünü sağlaman şeyi ne yapmıştır? Ee, düşmana karşı koymak için sağlamak zorunda kalmıştır. Evet. Ama e, bu surede insan tipleri anlatılırken dedik sohbetin başında üç insan tipi vardı. Baş tarafta müminler iki ayette kafirlere hiç değer vermeden Allah ıhı e, şey yapıyor ama 8'den 23 arasında Münafıklı. dura dura münafıklardan bahsediyor. Mekke'deyken münafık var mı? Yok. yok. Aleyküm selam. Var mı var? Yok. yok. Neden yok? Çünkü orada bir imtihan var. Bilaller, e, Ammarlar, Yasinler, Sümeyeler ne yaptı orada? Bir çile çekti. Hatta sahabe diyor ki ben diyor geldim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sırtını Kabe'ye dayamış oturuyordu diyor. Dedim ki ey Allah'ın Resulü bu çileler ne zaman bitecek? Artık dayanamıyoruz. Yani bunların yaptığı şeye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye diyor dayadığı sırtını çıkardı, yastığı fırlattı. Geçmiş ümmetlerde öyle insanlar vardı ki kızgın çöl kumuna çırılçıplak gömülür. Demir taraklarla sinirleri taranır. Testere kafalarından ortaya konur, ikiye ayrılırdı. Yine de dinlerinden dönmezler. Siz acele ediyorsunuz." diyor. Evet. Mekke'de bir tane münafık yoktu kardeşler. Çünkü orada bir çile vardı, ızdırap vardı ve inandım diyen insana tecavüz vardı ve o insan ne yapıyordu? Gizli gizli hicret ediyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bile ne yapmıştır? Hicret etmiştir. Çünkü canına onun da en neticede ne yapmışlardı? Kast etmişlerdir. İşte bu surede münafıkların üzerinde de hassasiyetle ne yapılır? Durulur. Çünkü Medine'deyse artık çile değil de topluca bir iman etme safası vardı. Hani bugün sohbetten evvelden de dedik ya, birisi geliyor diyor ki, e Allah'ın Resulü diyor, Ahmet Müsletin'den aklediyor, senin elçin geldi, günde beş vakit namaz olduğunu söyledi. Ben iki kılarım diyor, işine gelirse. Fark etmez diyor Allah'ın Çünkü ne yapmıyor? İman girmemiş. En azından bununla girsin. Çünkü kavminden gele gide ne yapacak? Öbürü de olacak. Ama aynı niyette olmayan insanlar da vardı. Mesela münafıkların başı vardı. Kimdi o? Bu adam Medine'de kardeşlerim çok hayırlı bir insandı. Yetimin elinden tutar öksüze yardım eder. Düşkünün elinden tutar kavmine yardım eder. Çok hayırlı bir insan. Yani hiç kaybetmemiş. İnsanların çok sevdiği birisi. Ama tam buna taç giydirecekler Allah Resulü ne yapıyor? Medine'ye hicret ediyor. Arkasında sahabe o bölgeye gittiğinde aynı adam Peygamber Aleyhisselam'a hangi ifadeyi kullanıyor? Sen de merkebin gibi kopuyorsun diyor. Ve sahabeler saldırıyor. Orada bir toz duman oluyor. Sonra Allah Resulü gidiyor. Dayısına onu şikayet ediyor. Saat ne diyor? Ey Allah'ın Resulü diyor sen onun kusuruna bakma. O aslında çok hayırlı bir insandı. Biz ona tam taç giydirecektik. Sen diyor oraya çıkıp gelince o öylece halı verdi. O da bu yolu seçti diyor. Düşünün bakın Allah Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi e, cüruf ne zaman ayrılır? Ateş. Yüksek ateşte ayrılır. İnsanlar madenler gibidir imtihan edilmeden yani bir şeyle karşılaşmadan imanını bile birçok insan daha ispat edememiştir. Onun için imtihanla karşı karşıya geldi orada ne yaptı? Kaybetti. İşte Medine'de de münafıkların çoğalması ama bir ticaret, ama bir komşusu, ama bir kız alma verme veyahut Müslümanların içinde yaşama menfaat duyguları onları ne yaptı? Münafıkların da çok olmasına ne yaptı? Sebep olmuştur ki e, bu bağlamda Müslüman tipi ve münafık tipi yani iki yüzlü insanların orada e, sayısını ne yaptı? Çoğaldı. Hatta inen ayetleri hatırlıyor musunuz? E, İzzet de şeref de Allah'ın müminlerin yanındadır ayetinin nüzul sebebini. Bir seferdeyken münafıkların başı toplanıyor yanındaki insanlarla biz izzettiler şerefliler yarın o izzetsizleri, şerefsizleri Medine'den ne yapacağız? Atacağız. Zeyd de ayak yoluna çıkıyor onları ne yapıyor? Duyuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın azatlı evladı. Geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyor. Allah Resulü her ne kadar Zeyd'in yalan söylemeyeceğini bilse de önemli bir mesele ne istiyor? Şahit istiyor. Şahit olmayınca Zeyd öyle kötü duruma düşüyor ki onlar da inkar ediyor. Yeminler ediyorlar. Ve Allah Azze ve Celle Zeyd'i atlayan ayetleri indiriyor. İzzet de şeref de Allah'ın Resulü'nün ve müminlerin yanındadır. Sabah olunca münafıkların başının oğlu Abdullah Medine'nin kapısında kılıcı alıyor babasının boynuna dayıyor Allah Resulü'nün ayağının altını öpmeden sen bu Medine'ye ne yapamazsın? Giremezsin diyor. Yani oğlu babasına ne yapıyor? E, münafıklığını geri almasını, peygamberden özür dilemesini istiyor ama yine o ne yapmıyor? Yanaşmıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu ne yapmıştır? Yine affetmiştir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Unutmayalım ki kardeşlerim, İslam bir güzellik dinidir. İşte Bakara suresi de insan tiplerini bize anlatan en güzel e, surelerden bir tanesidir. Surenin konularına şöyle e, sıkı bir şekilde, hızlı bir şekilde girip öğretmeye çalışayım. Birden yirmiye kadar kardeşler, Kur'an'ı bir hidayet kitabı olarak Rabbimiz ilan eder ve imanın temelini yani Allah'a peygamberliğe öldükten sonra dirilmeye olan inancı belirler ve kabul ve red açısından insanları üç gruba ayırır. Mümin, kafir münafık. ve münafık. 21'den 29 arası Allah insanları hidayeti kabul etmeye alemlerin yaratıcısı ve Rabb'i olan kendisine boyun eğmeye gönderdiği hidayete yani Kur'an'a öldükten sonra dirilmeye imana davet eder. 30'dan 39 arasında ne var? Karım. Adem, Adem şeytan. Evet. Yani iblisin Adem'in kıssasını ama nasıl kıssasını yeryüzünde bir halife olarak Adem'i yarattığını Allah'ın boyasıyla boyanmamızı emreder. Ve Adem'in yeryüzünde Allah'ın halifesi tayin edildiğini onun cennetteki hayatını başka şeytanın şeytanın ona musallatını ve cennetten kovuluşunu anlatır. 40 lan 120'de ise hidayete davet özellikle İsrailoğullarının dalalete ve gazaba uğrama sebepleri anlatılır kardeşlerim. 121 ile 141 arası Yahudiler ataları olarak çok değer verdikleri ve peygamber olarak kabul ettikleri İbrahim Aleyhisselam'a verilen hidayetin aynısını getiren onun ileri kuşaktaki kuşaktaki duası olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dinine itirazları gündeme gelir. Birazdan çıkınca 142 ile 152'de sanki liderliğin daha önce İsrailoğullara verildiğini ve bunun ebedi olduğu hissine kapılan İsrailoğullarına bir ders niteliğindedir. 153'ten 251 arasında bu bölümde Müslümanlara hidayeti tebliğ etmeleri verilen bu emaneti hakkıyla yerine getirilmesi istenen ayetlerle ve günlük hayatı e, nizama koyan emir ve nehiler vardır. 252 ile 60 arası ne var burada? Alışveriş, faiz bunlarla alakalı insanların hesaba çekileceği meseleler anlatılır. 261 ile 283 arası daha önceki ayetlerde de geldiği gibi sadece Allah'ın razı olacağı yolunda infaka insanlar ne yapılmıştır? Teşvik edilmiştir. 284'ten 86'da nedir? Müslümanların İslami tebriğde çektikleri çileler ve Allah'ın onlara nasıl dua edeceği şeklinde öğrettiği şeylerdir. Allah hepimize Hayır versin, hayırdan Amin. ayırmasın. Amin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Amin. Ama ben sohbetin başında dedim, sohbet istiyorsanız yapayım diye. Ya ki, ama... <gülüyor> ve <bihamdine gülüyor> la ilahe